Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala rasuluna Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbi şirahli sadri ve yassirli emri ve ahlulukta temillisani yafkahu qavli Allahümme allimna ma yanfa'na ve anfa'na bima'allemtena Ve zidna ilmen bir rahmetike ya arhaman rahimin Amma ba'da Allah nasip ederse inşallah bu suresini suresinin tefsirinden devam edeceğiz. Hatırlatmak üzere geçen dersi söylüyorum. Kutafifin suresi genel olarak ölçüde adaletsizliğe sapan, tartıda adaletsizliğe sapan kafir kavimlerin batıllarını, yanlışlarını anlatmakla Allah SWT bize o kafir kavimlerin genel ahlaklarından haber vermekle nasihatler etmişti. Şimdi İnşikak suresi ki bu da Mekki surelerden bir tanesi. Mekke'de inmiş 25 ayetten müteşekkil bir sure. Mekki surelerin ortak vasfı özelliği her zaman hatırlattığımız gibi Mekki surede neler vardır? Cennet cehennem vadi, ahiret hayatının keyfiyeti ve itikada, akideye dair bazı esasların vurgulanması vardır. Mekke'de hiçbir ahkam inmemiştir. Mesela miras taksimatı, işte içki içenin cezası, faiz yiyenin cezası, zina yapanın cezası gibi bazı fıkhi ahkamlar onların hepsi ne zaman nazil oldu? Hepsi Medine dönemine, devlet dönemine geçildikten, Müslümanlar kendi devletini kurduktan, Müslümanlar kendi topraklarına sahip olduktan sonraydı. Netice itibariyle Mekke'de iman vardı. O da imanın aslı kalpti. İmanın esası, aslı üzerine hep vurgu yapılıyordu. O yüzden yeri geldiğinde Müslümanlar takya yapıp imanlarını gizleyebiliyordular, dinlerini izhar edemiyorlardı. Yeri geldiğinde Kabe'nin yanında peygamber gibi güç yetirenler Aleyhisselatu vesselam gibi ve onunla beraber olan buna güç yetirebilen başka sahabeler de dinlerini izhar edebiliyorlardı. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de daha devleti yokken Kabe'nin üstündeki putları Ali radıyallahu anhuyu sırtına alıp aşağı devirmiştir, aşağı düşürmüştür. Ali diyor öyle bir yükseğe çıkardı ki beni zannettim göğe yükseleceğim yani. O kadar yükseğe kaldırdı beni. Ben de diyor orada Kabe'nin üzerinde var olan putları aşağı attın. Netice itibariyle hani yeri geldiğinde Mekke'de de güç varken dinin bazı şiarları izhar edilebilmiş. Güç yetirelememesine rağmen bazı şiarlar izhar edilmiş. Dolayısıyla Müslüman'ın eğer gücü varsa başına gelebilecek musibete dayanabilecekse amel etmesinde bir beis yoktur. Ama kul nasıl kendini tartar? Kul bolluktayken Allah'a şükrediyorsa, bolluktayken Allah'ı hatırlıyorsa o belaya Allah'a tevekkül edip girsin. Böyle bir belaya. Çünkü kul böyle ortamlarda, Müslümanların güç sahibi olmadığı, zayıf olduğu ortamlarda kul direkt belanın içerisine dalsar. Yani dini izhar etmek gibi bir ameli ortaya koysa başına bela gelecek. Direkt buna dalsa başına musibet gelebilir e onun musibet anındaki sebatı bolluk anında Rabbini zikretmesiyle alakalıdır. Kul bolluk anında Rabbini ne kadar hatırlarsa başı sıkıştığında da Rabbini o kadar yardımında görür. Yani genelde biz insanlar çoğunluğu olarak başımız sıkıştığında Allah'a dua eden varlıklar olduğumuz için, başımız sıkıştığında ihlasla ibadet ettiğimiz için, başımız sıkıştığında yardım göremiyoruz. Oysa ki başımız açıkken, yani başımızda hiçbir sıkıntı yokken, bolluk ve nimet içerisindeyken Allah'tan korkup sakınıp şükrü yerine getirse idik, eğer o anki ibadetlerimizi ihlasla yapsa idik, bela ve musibet anında ne olacaktı? Allah'ı karşımızda yardımcı olarak bulacaktık. Ama bizim bolluk anında şükrümüz olmadığı için bela ve musibet anında da yardımcımız yok. Allah bizi nefsimizle baş başa bırakıyor. Çünkü biz bolluk anında nefisle beraber yaşıyoruz. ve Allah diyor bollukta ondaysan darlıkta da ondan ol. Bollukta benden olsan darlıkta ben de seninle olacağım diyor. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İbn Abbas radiyallahu anhuma'ya daha 9 yaşında bir çocukken yapmış olduğu nasihattir. Ya gulam inni uallimuka kelimatin ihfazillah yahfazuk. Diyor ki Ey çocuk sana birkaç kelime öğreteceğim. İyi bil ki Allah'ı korursan Allah da seni korur. Allah'ın bizim korumamıza ihtiyacı yok. Biz kendini korumaktan aciz varlıklarız. Burada Allah'ı korumaktan kasıt bütün hadis şarihlerine göre, hadis şerh edenlere göre Allah'ın haram helal sınırlarını çiğnememektir. Kim onları korursa Allah da onu korur. E onu korumayan bir adamı Allah'ın koruması düşünülebilir mi? Netice itibariyle biz genelde sınır korumadığımız için, bela ve musibete daldığımız zaman da, o yardımı, o korumayı göremiyoruz. Sonuç itibariyle peygamber gibi imanda zirve yapmış biri veya yanında Ali gibi onun talebeliğiyle müşerref olmuş, talebeliğiyle şereflenmiş bir sahabe gibi imanda kavi insanlar olmadığımız müddetçe Mekke gibi ortamlarda putları kırmaya kalkarsak başımıza gelecek bazı musibetlere sabredemeyebiliriz. Örneğin bugünün putu Atatürk putunu kırdığınız zaman, yani sadece sanki tek put, Atatürk putu. Bugün 50 bin tane put çeşidi var. Her tarafa diktikleri, her tarafta koydukları. Yani o putlardan birini kırmaya kalksanız giydirecekleri madde çok. Devletin anayasal düzenini, bütünlüğünü bozma, yıkma çabası. İşte devletin yüce şeylerine saldırı maddesi. Maddeleri birleştirip ben size söyleyeyim ağırlaştırılmış müebbetle bir yargılanma söz konusu olacak. Şimdi ağırlaştırılmış müebbet diyorum da 36 sene karşılığı bunun yasalarda. Bundan önce idam vardı ağırlaştırılmış müebbet kestiler mi bir adama idam ediyorlardı. Cezası buydu. İdam kalkınca idam cezası ağırlaştırılmış müebbete döndürüldü. Yani yeri geldiğinde putperestler dinlerini 5 senede bir değiştirdikleri için haram helallerini veya işte ceza hukuklarını sürekli değiştirdikleri için insan koyduğundan dolayı her 5 senede bir. Bazen idam söz konusu oluyor, bazen kaldırılıyor, bazen tekrar Tayyip Erdoğan gündeme getiriyor mesela. Diyor idam cezası olmalı, Amerika bile bugün idam ediyor bazı suçluları. Netice itibariyle eğer böyle zayıf bir, güçsüz olduğumuz bir ortamda dini izhar etmek gibi bir çabaya kalkışırsak, bazen başımıza büyük musibetler gelebilir. İşte o anda da ancak imanda kaviy insanlar ne yapabilirler? Allah subhanehu teala'nın onlara geçirmiş olduğu bu imtihandan, Sağ salim bir şekilde kurtulabilirler. Kim Rabbini başı sıkıştığında yanında bulmak istiyorsa nimet ve bolluk anında Allah'tan korksun ki Allah'a da yardımında bulabilsin. Çünkü Allah İbrahim suresinde Leyin şekertum le aziden nekum va lein kefertum diyor. Eğer şükrederseniz size nimetimi arttırırım ama küfür ederseniz iyi bilin ki benim azabım size karşı şiddetlidir. Tabii ben surenin mukaddimesinde böyle uzun şeyler anlattım. Çünkü Mekke dönemi hep sıkıntının olduğu dönem. O yüzden anlatıyorum. Sıkıntı çok olunca da Allah kalbi ahirete bağlıyor. Şimdi dünyevi sebeplere bakarsan dünyevi sebep yok ortada. Çünkü Müslümanlar zaten fakir. Mal yok Müslümanlarda. Müslümanlar güçsüz. Müslümanlarda güç yok. E Müslümanlarda maddi sebep olarak sayı desen o yok. Silah desen o yok. Yani Müslümanlar çok aciz, zayıf. Azınlıkta olan bir topluluk. Bu kadar zayıf olan, kıyasladığın zaman düşmanının çok çok sende güçte önde olduğu, senin güçte çok zayıf olduğun bir yerde sürekli sebepleri hatırlarsan ümitsizliğe gark olursun. Yani dersin ben mahvolmuşum, bitmişim, buna asla galip gelemem. Kafanda böyle bir psikoloji oluşur, ondan sonra hareket etmeye güç getiremezsin. Çünkü bir kere kafanda bitirmişsin olayı, sen mağlupsun. Allah Subhanahu ve Teala da Mekke döneminde peygamber peygamber sallallahu aleyhi ve beraberindeki sahabeyi girecekleri büyük savaşa motive etmek için sürekli kalplerini nereye bağlıyor? Ahirete bağlıyor. Ahireti siz düşünün. Siz ahireti tefekkür edin. Siz ölüme yakın olduğunuzu hissedin. Ölüm, ölümle yaşayın. Öyle mi? Kafirler dünyaya ölmeyecekmiş gibi yapışırlar. O yüzden Yahudiler ve Yahudilerin benzeri uşakları, oğulları ne isterler? Kendilerine bin sene ömür verilsin isterler. Ayette dediği gibi. O der ki bana keşke bin sene ömür verilse de ben bu şekilde yaşasam. Allah diyor bunu neden temenni ediyorlar? Elleriyle kazandıkları sebebiyle temenni ediyorlar Yahudiler ve benzerleri. Netice itibariyle mümin kalbini ahirete bağladığı ve ölüme yakın olduğu müddetçe Allah'ın emirlerine de o kadar ne olacaktır? iltizam ederek yapışmış, sarılmış, ondan vazgeçmeyen bir e, hale bürünecektir. O yüzden Allah Mekke'de Celle Celaluhu sürekli ama sürekli neyi tavsiye ediyor? Sürekli ahireti hatırlamayı tavsiye ediyor. O yüzden e, sure اِذَا سَمَاءٌ şakkat ayeti kerimesiyle başlıyor. Yani mana itibariyle e, şakka Arapça yarılmak demektir. Şakka Arapça yarılmak demektir. Araplar bunu topraktan çıkan tohum için kullanırlar. Mesela toprağın içerisinden bir tane tohum biter, toprak yarılır. Yani açılır, içinden böyle uzun bir fidan çıkar. Onu işte şakka diyor Araplar. İde سَمَا اُنْ Yani sema, gök yarılıp açıldığı zaman. Gökten bir şey açılacak. Allah bunu tasvir ediyor. Tabii şu anda çok anlayamıyoruz, idrak edemiyoruz ama Allah zaten o günü bize göstermesin. Kıyameti kopacak, günlük insanların en şallileri üzerine ne yapacak? Kıyamet kopacak. İlesemen unşat ve o elinetli Rabbiha ve Rabbine kulak verecek gök, Rabbinin buyruğuna teslim olacak, hazır hale gelecek yani. Çünkü biz biliyoruz ki insanlar ve cinler dışında yerler, gökler, ağaçlar, taşlar, kuşlar, böcekler, Allah'ın yarattığı ne varsa ama ne varsa hepsi nedir? Allah'ın kuludur, Allah'ı zikretmekle, Allah'a teslim olmakla mükelleftirler. Allah subhanahu aleyhi ve bundan Kur'an'da bahsederken şöyle söylüyor. Biz diyor yerleri ve gökleri yarattık, sonra dedik ki şimdi bize gelin. Tev'an ev kerhan. İster isteyerek gelin, ister kerih görerek gelin. Yani ama geleceksiniz. Çünkü Allah size gel demiş. Yani sizin bir seçme hakkınız yok. Allah fe iza arada şey'en. En yakûl elahukun Allah bir şeyi irade ettiği zaman sadece ona older, o da hemen olu verir. Allah yerlere ve göklere zaten kaderine gelmeyi yazmış. Ya isteyerek gelecekler, ya istemeden, istemeye istemeye gelecekler. Ama bir şekilde gelecekler. Tıpkı ateist kâfirlerin ve başka kâfirlerin her ne kadar hakkı inkar etseler de veya diğer müşrik kâfirlerin Müşriklerin cinsleri çok fazla, Yahudi, Hristiyanlar, Mecusiler, Putferesler, 50 bin çeşitleri var. Her bir kafirin hakkı inkar etmesine rağmen kaçamayacağı bir kader var. O da Allah'ın hepsini, din günü kendi huzurunda toplaması gerçeği. Kendi hükmüne de boyun eğdirmesi gerçeği. İnsanların çoğu cehenneme girecek demiş Allah, bir kere söz çıkmış, girecekler yani. Onun dışına çıkamıyorlar. İster boyun eğsinler, ister boyun eğmesinler fark etmezler. İşte gök yarıldığı zaman artık o gök ki Rabbinin emrine kulak verip ona boyun eğmeye hazır hale geldiği bir vakittedir. Ve izel ardu muddet o sırada da yeryüzü dümdüz edildiği uzatıldığı zaman. Mette de uzatmak demek Arapça. Yeryüzü dümdüz uzatıldığı zaman çünkü artık kıyamet kopmuş. Allah'ın ayette dediği gibi يَوْمَ تُبَدَّلُ gayral غَيْرَ الْأَرْضِ وَالْسَمَاوَاتِ O gün yerler ve gökler değiştirilmiş, başka bir yer gök var. Gök yarılıyor, içi açılıyor, yer dümdüz ediliyor, başka bir yer haline getiriliyor. وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ Tabi dümdüz edildiği zaman içinde bulunanların hepsini atıp boşaltıyor yer. İçinde ne var? İnsanlar var, o kadar ceset gömülmüş ki, ...binlerce senedir insanlar öldükçe gömülüyorlar... ...öldükçe gömülüyorlar... E ...bu kadar insanı koyuyorsun... ...her bir karışta insan var yani... ...bu arzın her bir karışında insan var... E ...insanın bütün kemikleri... ...hadiste söylediği üzere yok oluyor... ...sadece hangisi müstesna? Kuyruk sokumundaki kemiği müstesna... ...o kalıyor... ...insan tekrar ondan ne olacak? Haşrolunacak... ...bir yağmur gelecek... ...yaşam yağmuru... ...yeryüzüne dökülecek o yağmur... ...hadiste Peygamberin haber verdiği üzere... Aleyhisselatü Tekrardan o kemik kemiklerden insanlar haşrolup yerin, toprağın yarılıp bitkinin çıktığı gibi yerden çıkıp Allah'ın huzuruna mahşer yerine gelecekler. O yüzden yer dümdüz edilince içinde ne varsa dışarı çıkartıyor. Ölüler dışarı çıkıyorlar. <gülüyor> Bunları dışarı attıktan sonra Rabbini dinleyip ona hakkıyla itaate mecbur kılındığı vakit. Yani hem yer hem gök. İkisi de ne yapmışlar? Mecbur kılınmışlar Allah subhanahu ve teala'ya itaat etme noktasında. Aleyküm selam. Ya eyyuhal insanu inneke kadihun ila rabbike kadhan femulakî. Allah subhanahu ve teala ta orayı tasvir ettikten sonra mümin kafir herkese hitaben diyor ki ey insan, ey insan, şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin. Yani Rabbin sana ne emrediyorsa haddini bilmeyip soru soruyorsun. E, İnsanlarda çokça soru sormak gibi bir haslet vardır. Soru sormak kınanmış mıdır? Yok. Aslında soru sormak övülmüştür şu hadiste olduğu gibi. Aa, sahabenin bir tanesine cünüplük isabet ediyor sefer sırasında. Başı yarılmış diyor ki ben diyor gusül edebilir miyim yoksa temin mi etmem lazım. Yok diyor olmaz illa ba banyo yapacaksın diyor birileri. Adam banyo yaptıktan sonra kafasındaki yarık açılıyor ve ölüyor. Peygamber'e mesele sorulunca aleyhissalatü vesselam, Allah onları öldürsün, onu öldürdüler diyor. Sorsaydılar ya diyor, cehaletin ilacı sormaktır, sorsalardı ya. Yani bilir, bilirlerdi ki o zaman teemmüm etmek burada yeterlidir ilim ehline sorsalardı. Burada yıkanması vacip değildi, Allah ona yıkanmayı emretmiyordu ki. Hani Bu manada soru sormak kınanmamış. Ama başka naslar var soru sormayı kınamış. Mesela inme ahlekellemin min qablukum kethretu sualihim ala anbiayihim sizden öncekileri helak eden şey çok soru sormaları ve peygamberlerine muhalefet etmeleridir. E burada da soru sormak kınanmış. Şeriat birbiriyle çelişir mi? Yok şeriat birbiriyle çelişmez ama bizim aklımız, kasır aklımız bazen bu nasları anlamaktan aciz kalır. Peki nasıl o zaman cem edeceğiz bu çelişkili gibi görülen Farklı gibi görülen nasları nasıl bir araya getireceğiz? Ulema hikmetli bir şekilde şöyle bir izahını yapmışlar. Demişler ki, burada kınanmış olan çok soru sormak şu Kur'an'daki kıssadaki misaldeki gibidir demişler. O da hangisi? Bakar suresindeki Beni İsrail'in inek kıssası. Allah onlara bir emir gönderiyor. Diyor ki bir inek kessinler. Bak bir inek. Onlar diyorlar ki ineğin rengi ne olsun? E diyor sarı olsun mesela, sonra diyor hangisi olsun, hiç sürülsün mü, hiç sürülmesin Bak şeriat onlara bilmiyor muydu sarı hiç sürülmemiş bir inek kessinler demeyi, biliyordu. Ama şeriat onlara bu kadar tafsilatlı bir teklifi sunmamıştı. Onlar kendilerine şeriatı zorlaştırdılar. E o zaman hiç soru sormayacağız yok. Bu vahyin inmeye devam ettiği ve insanların arasında peygamberin yaşadığı döneme ait bir hükümdür. Yani peygamberlerin arasında yaşıyorken çokça soru sormak insanların mükellefiyetini arttırmak olur. Mesela Müslümin rivayet etti şu hadis bunun misalindendir. Diyor ki Müslümanların günah açısından en günahkarı sorduğu bir şey sebebiyle Müslümanların mükellef kılındığı, Müslümanların teklifle muhatap olduğu insandır. Günah bakımından en günahkarı. Niye? Adam gelip peygambere soruyor aleyhisselatü vesselam. İşte şu helal mi? Ya sana onu haram kılan bir nas gelmiş mi? Yok. E o zaman niye sorup da milleti mükellef yapıyorsun? Sonra hüküm geliyor, o size haram. Halbuki sussaydı ki hadisin devamında böyle söylüyor. Diyor ki neye susulmuşsa o affedilmiştir. Bak neye susulmuşsa o affedilmiştir. Mekruh da olsa, kerih de görülse, yasaklayan bir nas gelmediği için Hafif olduğu için affedilmiştir. Zaten Kur'an bununla doldur. Mesela Necm suresinde der ki... ...eğer siz yasakladığımız büyük günahlardan kaçınırsanız... ...küçüklerinizi biz size örteriz der. Bu usülü fıkıhta bir kaydedir. Hep az olan affolunmuştur, mağfudur. Mesela necazetin hafifi vardır. Necasetul hafife ve necasetul, necasetul fakila. Ağır olan ve hafif olan necaset vardır. Ağır necaset namazı bozuyorken hafif necaset namazı bozmaz... Mesela dışkı idrar gibi şeyler, dışkının mesela Hanifi mezhebine göre 3 gram olana kadar ağırlığı hafif necasettir, namazı bozmaz mesela. En katı davranan Haniflerdir bu dönemde, bu gibi noktalarda kesinlikle sıfır taviz. Ama baktığın zaman Ebu Hanife'ye göre 3 gram e, olana kadar namazı zaten halal getirmez. Niye? Az olan mafudur, affedilmiştir, bir şey susulmuşsa affedilmiştir. Orada soru sorup da insanların teklifini arttırmanın, insanları güç yetiremeyecekleri, takat edemeyecekleri tekliflerin altına sokmanın bir anlamı yoktur. Ne zaman? Peygamber yaşıyorken. Ama peygamber öldü, vahiy bitti zaten. Yani ahkam artık değişmez. Ahkam yeni hükümlerle e, arttırılmaz. O zaman şimdi soru sormamak vakti. Peki mutlak mı gene ucu açık? Yok. Gene mutlak ucu açık değil. Mesela Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam başka sahih hadiste diyor ki şeytan birinize gelir der ki bunu kim yarattı? Dersiniz ki Allah. Bunu kim yarattı? Allah. Bunu kim yarattı? Allah. Sonra der ki size Allah'ı kim yarattı? Demek ki her sorunun o zaman denk diyor ben Allah'a iman ettim. O şeytandır. Size öyle vesvese veriliyor. Veya başka bir hadiste la ta tafakkaru fi zati'llahi tafakkaru fi halqillah. Allah'ın zatında değil, Allah'ın yarattıklarını tefekkür edin. Yani Allah'ın kendisini değil Tefekkür ederken, düşünürken Allah'ın yarattığını düşünür. Allah ne güzel, ne muazzam denizler yaratmış, okyanuslar, ne muazzam dağlar yaratmış. Yoksa Allah'ın zatı hakkında düşünmek, ne kadar zaten sapıklık bidat çıktıysa Allah'ın zatı hakkında düşünen sapık fırkalar tarafından İslam'da ihdas edildi. Netice itibariyle soru sormakla gene vahiy bittikten sonra ucu açık bırakılmamış. Nereye kadar soru soracaksınız? Lazım olduğu kadarıyla soru soracaksınız. Lazım olmayan bir şey, adamın biri cihada gitmiş de öldüğü haberi gelmiş, sonra karısı işte e, boşanmış, iddet dönemi beklemiş, öldü haberi geldi diye. İddet bitmiş, sonra başka biriyle evlenmiş, sonra adam çıkmış gelmiş, şimdi bu kadın kimin karısı? Var mı kardeş? Öyle bir şey yok. O zaman sus otur oturdun yerde. Kendini mükellef kılma. Neden biliyor musun? Çünkü vereceğim bir fetva mutlak olacak. Sonra fetvanın iki şartı var. Birisi doğru istimbat yani doğru delili doğru yerde kullanmak. İkincisi vakıayı doğru tespit etmek. Senin vereceğin fetva kafandaki vakıadan olacak. Sonra yarın bu olay ortaya çıkacak başka birinin üzerine başka bir vakıada. Senin burada haram dediğinin burada helal olması gerekecek. Allah'ın hükmü burada haramken burada helal. Çünkü vakıa değişmiş. Vakıa değişince hükümde ne yapıyor ister istemez? Değişiyor. Yani bunun şeriatta çok örneği var vakanın değişmesiyle. Hükmün değiştiği çok kısa var. Yeri geldiğinde hicreti terk etmek, bir da, İslam devleti var olduğunda kafir beldede yaşamak ve o İslam devletine hicret etmemek, günahkar yapıyorken kişiyi, günahkar yapıyorken kişiyi, hatta bir grup ulemanın şaz görüşüne göre kafir yapıyorken, ki o şaz bir görüştür. Ama İslam devleti var olmadığında her tarafın kafirlerin tasallutu altında olduğu bir dönemde hicret etmemek, Bırak seni günahkar yapmayı Hiçbir sorumluluk altına sokmaz Çünkü sen buna güç yetiremeyenlerdensindir Veya yaşlı veya çocuk olmak Yol bulamamak icret etmeye Senden günahı düşürür öteki adam günahkarken Bu kişiden kişiye vakadan ve vakaya Şeriatın hükmünün ve ahkamının değiştiğin En açık göstergesi ve delilidir O yüzden haddin olmayan Şu anda vakıası olmayan Ameli sana lazım olmayan bir noktada Eğer sen Soru sorarsan kendini ve etrafını gereksiz bir şekilde mükellef kılarsın sonra da o sözün altında kalırsın. Vatandaşım biri diyor ki hocam diyor şimdi biz diyor buralar mescittirler görüyoruz ya. E ee, buralarda şimdi namaz kılmıyoruz ya. Farz edelim Türkiye bizim oldu, şeriat devleti oldu, şeriatla hükmediyoruz. Bu kadar cami yıkacağız mı diyor? Ya diyorum sen burayı bir şeriat devleti yap, onun sonra ben düşünürüm diyorum. Şimdi senin neyine lazım böyle bir soru? Yani bu şeytanın insanla oyun oynamasından şeytanın insanı aldatıp kandırmacasından başka bir şey değil. Niye lazım olan bir şey değil? Damay yeri bu ka ile mala yeri bu. Sen seni ilgilendirmeyeni bırak, ilgilendiren ama. Adam biri geliyor diyor ki ya ümmetin hali ne olacak? Diyorum ki ya o sorudan sana ne kardeşim yani? Yani Allah'ın kaderini sen mi değiştireceksin? Yani argo tabir işte insanlar farklı farklı tabirler kullanıyorlar. Bu sana kalmış bir şey değil. O şimdi kenarda kalsın. Sen şu soruyu sorman lazım. Benim bu halin nasıl düzelir? O seni şu anda bağlayan bir şey. Asıl sorman gereken ki soru bu. Ümmetin halini düzeltmek senin işin değil. Burnunu zaten herkes haddi olmayan şeye soktuğu için bugün buradayız zaten. Herkes yerine haddini bilmeli. Herkes soracağı sorunun çapını bilmeli. Cevabını alıp onla amel etmeli. Yani yoksa kitap yükleşecek gibi sorup öğrenip yükü arttırıp amele dökmemek bu zaten faydasız bir şeydir. O yüzden... Soru sormak yerine göre haramken soru sormak yerine göre emredilmiş vacip olan bir şeydir. Hikmet bunu yerli yerine koymaktır zaten. Evet. Yedinci ayette فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ yemini Kimin de din günü kitabı sağından verilirse bu kitapların sağdan ve soldan amel defterlerinin verilmesi arzın bir çeşitidir. Arz iki çeşittir. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anhanın yanında diyor ki sahih bir hadiste. E, kimin diyor hesabı eğer irdelenirse, çok detaya inilirse o kişi helak olmuştur. Diyor ki Ayşe Allah demiyor mu kitabında şüphesiz o kolay bir hesapla hesaba çekilecektir. Diyor ki ya Ayşe bu diğer arzdır diyor. Diğer arz ediliştir. Yani kullar iki defa arz edilirler. Birincisi mümin cennet cehennem ehli olmak üzere. İnsanlara kitaplarının sağlarından ve sollarından verilmesidir. İkincisi de mizan denen terazide sadece Müslümanların, sadece tevhid ehlinin, sadece Allah'ı ibadette birlemiş tevhid üzere olan muvahhit Müslümanların amel defterlerinin tartılacağı ikinci arzıdır. Bu sadece Müslümanlara hastır ki Allah birçok ayet-i kerimede biz o gün kafirlere bir mizan, bir terazi koymayacağız diyor. Çünkü onların iyiliklerinin, onları ne kadar çok olursa olsun kötülüklerinden çok dolmuş olsa, onlar asla cennete giremezler. Çünkü Allah şirk koşana cenneti haram kılmıştır. Allah küfre dene cenneti haram kılmıştır. Allah şirk koşan kendisine ibadette ortak koşan hiçbir kafiri cennetine koymaz. Her ne kadar bugünün bidatçı sapıkları cennete doldursa da ne kadar kafiri, ne kadar işte mücü cennete doldursalar da. Allah'ın cennetini kimse parsellememiştir. Onu zaten Hristiyan papazları yapıyordular. Millete para karşılığında cennet satıyordular. Bunlar da şimdi zekattır, işte fitredir, sadakadır topluyorlar paralarını milleti. Ondan sonra da diyorlar ki siz cennettesiniz. Cennetten arsa satmanın hiçbir farkı yok Hristiyanların yaptığıyla. Sadece adını değiştirmişler. Netice itibariyle bu arz dediğimiz gibi iki çeşittir birinde cennet ve cehennem ehli olmak üzere ayrılınan arzdır. Burada da Allah ayette diyor kimin kitabı sağından verilirse fe sefa yuhasabu hisabe Şüphesiz Allah onu kolay bir hesap ile hesaba çekecektir. İşte Ayşe bu ayetü kerimeyi okuyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e. Bu ayetin tefsirinde zaten bu hadislerin nakledildi. Bu hadis nakledilmiş. Yani sağından kitap verilirse artık Allah kolay hesaba çekecek. Nasıl? Şimdi sizin iki tane çocuğunuz var biliyorsunuz bir tanesi yaramaz arsız bir tanesi uysal hiç böyle işi olmaz kötü şerlen kötü pis niyetlerle. Şimdi ikisi de bir şeyde anlaşmazlar düşmüş ikisi de gelmiş o anlatıyor olayı bir de bu anlatıyor. Şimdi bu anlatırken diyorsun ki tamam oğlum neyse kapat sen gitsin falan biliyorsun bu yani ayıbı daha çok çıkmasın ortaya. Öteki sen niye ona bunu söyledin diyorsun sen niye o gün böyle yaptın? Bak iyice deşiyorsun ki bu da Allah'ın müminle kafire fasıkla Allah'tan korkana arasını ayırması için bir ikramıdır iyi olanlara. Yani Allah subhanahu wa ta'ala kullarından dilediğinin ayıbını böyle örter. Dilediğinin ayıbını da herkesin gözünün önüne döker. O Allah'ın dilemesindedir. Kimin Allah'la olan irtibatı Allah'la olan bağ kuvvetlidir onu Allah subhanahu wa ta'ala bilir. Tabi bu hak sözle batıl irade edilse de bu hak sözü yani. Şimdi adam affedersin yani Şimdi yaz geldi bir rezillik de var zaten. Soyunmuş, dökülmüş. Ya din kalptedir. Ya e Allah bilir kimin Allah'a yakın olduğunu. Kendini şimdi şeytan onun kulak altından fısıldıyor. Sen de Müslümansın, cennete geleceksin, günahkar olsan da falan. Öyle değil o iş. Evet, takva kalptedir. Kimin Allah'la bağlantısının en iyi olduğunu bilen Allah subhanahu ve ta'ala'dır. Ama bu bizim gibi böyle, bu tipler arasında böyledir yani. Yoksa onlar gibi tipler arasında değil yani. Yani bizim gibi gece gündüz Rabbine şirksiz ibadet etmeye ibadet etmeye çalışan, İslam izhar eden, hiçbir şirki olmayan, işte zahirde açık bir fıskı olmayan bu insanlar arasında kim ihlasla Rabbine ibadet ediyorsa, herkes ibadet eder ama her ibadet eden ihlas sahibidir demek değildir mi Kim Rabbine ihlas üzere ibadet ediyorsa, kimin gizliliğiyle açığı birse Rabbinin katında yani insanların arasında muttaki olmak kolay bir de tek kaldığında muttaki olmaktır mesela. Kimin gizliliği ile açığı birse, kimin yaptıkları Allah subhanahu ve teala'nın katında makbul ise, ihlas üzere ise Allah subhanahu ve teala onu kendine yakın kılmıştır, onun günahlarını ve ayıplarını örter. Ama bu ilişkisi olmayanın Allah subhanahu ve teala ne yapacak? Ayıplarını, din günü ortaya dökecek. Öyle kötü bir akıbetten alemler Rabbi Allah'a sığınırız, Allah'tan afiyet dileriz. Evet, ayet-i kerime devam ediyor. kalibu ile ehlihi mesrura. Sonra da ehline mutlu bir şekilde dönecek. Ama ehlinden kasıt ailesi demek midir? Yani bir grup buna hamletmiş. Ama doğru olan görüşe göre ehil kelimesi iman edenler için bir aile, küfredenlerin bir aile olması için kullanılan bir terimdir. Çünkü Nuh'un oğlu... Boğulduğu zaman Nuh dedi ki ya Rabbi sen benim oğlumu, ehlimi kurtaracağıma söz vermiştin. Allah dedi ki o kafir senin ehlinden değildir. Oğlu olmasına rağmen ehlinden kılmadı. Netice itibariyle ehil kelimesi iman ehlinin, iman ailesinin bir ferdi olanlar için kullanılan bir kelimedir. O yüzden o grubu olan, kurtulan, iman edenlerin yanına mutlu dönecek. Bak ben de kurtuldum, kitabım sağından verildi, benim de amel defterim sağından bana arz edildi. Ben de artık ateşten afiyette kılındım diye mutlu bir şekilde ehlinin yanına dönecek. Allah bize onlarla kılsak. <gülüyor> Ve <gülüyor> u men utiye kitâbehu huwara <gülüyor> zahrih. Kimin de kitabı arkasından verilirse. Tabi burada e, bunun şer'i ahkamı var. Burada bir de İslami bir edep var. Allah'ın kulları öğretti. Yani bir adama bir şey arkadan uzatılmaz arkadaş. Bizim doğunun örfünde de ayıptır. Ki o İslam'dan kalma bir şey. Sonradan cehaletle beraber toplumun örfü haline dönüşmüş de. Yani birine arkadan bağırmak, seslenmek, adamla konuşuyorken duvara bakmak. Peygamber böyle bir ahlaksız biri değildi aleyhissalatü vesselam. Sahabesi de böyle Biz Bizde mesela bir şey istiyorsun, kalem istiyorsun ya. İşte şu kalemi bana verir misin dediğinde al diye böyle köpeğin önüne kemik atar gibi atılmaz. Ayıptır mesela. Yani onu kalkarsın adamı götürür eline arz edersin yani. Ya vermezsin gel al dersin edep budur. Ya da böyle köpeğe kemik atar gibi affedersin önüne atılmaz. Kalkılır gidilir verilir. Çocuklara da böyle terbiye edilmesi lazım. Tabi önce büyükler bir terbiye olması lazım birilerinin terbiye etmesi için de. O çocukları terbiye eden de büyüklerdir. Arkadan uzatmak e, bu manada e, şeriatında hayır gördüğü bir ahlak gereksinimi değildir. Şeriat bunu kerih görmüştür. Resulullah'a yüzden biriyle konuşması bitmeden gözlerini ondan çevirmezmiş mesela. Adam konuşuyorken başka yere bakmaz sadece ona bakarmış mesela. Netice itibariyle bu güzel edeple de Müslüman'ın dünyada ahlaklanması, edeplenmesi lazım. Tabi kitabı sağından verilenler noktasında da bu böyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e anlatırken Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Peygamber bütün işlerini sağıyla yapardı. Ayakkabı giyerken önce sağından giyerdi, saçını tararken sağdan tarardı. Yani bütün işlerinde sağa sola takdim ederdi. Bu da sağın sola üstünlüğünün faziletinin bir delilidir. Bütün Müslümanların bütün işlerini sağ elleriyle veya sağ işte e, ayakları artık yapacakları işin keyfiyetine göre bu değişir. Sağı sola her zaman takdim etmeleridir. iyi işlerde. Tabi kötü işlerde sol sağa takdim edilir. Tuvalette necasetten temizlenilirken sağ elle değil sol elle ne yapılır? Temizlenilir necasetten. Bu da dediğimiz gibi sağın solu olan üstünlüdür Bu niye böyledir Allah böyle demiş yani niyesi bizi bağlamaz Az önceden beri haddimizi burnumuz olmayan yani burnumuzu hadimiz olmayan şeylere sokmamayı anlatıyorum. Allah saniye sola üstün kılmış Allah dilediğini yapar yaparken veya emrederken veya böyle kılarken sana bana soracak hali yok Allah'ın yani Şimdi anlatıyorlar demokratik hakktımız sorun her şeyin hesabını sorun o şer'i bir hak değil yani o kafirlerin, İnsanların kafasına soktuğu bir şey yani. Her şeyin hesabı sorulmaz. Yani haddin olan şeyin hesabını sorarsın o kadar yani. Ondan ötesini sorgulamak övülmüş değil, kınanmış bir yargılama usulüdür. Şeriatla bağdaşır bir tarafı yoktur. Sadece cahili ahlakıdır bu. Evet. Tabii kime kitabı arkadan verilirse Allah subhanahu aleyhi diyor ki az önceki Kolay bir hesapla çekilecek dedi ya sağından alana, bu sefer arkasından alana diyor ki <gülüyor> O öyle olunca ölümü isteyecek diyor, ölümü çağıracak. Diyecek ki ah şimdi öleyim yani, öleyim de bitsin yani her şey. Ölüm hani bitmektir, kurtuluştur ya amansız hastalıkların sahipleri için. Ya ölse de kurtulsam der yani bu ağrılardan, sızılardan. Allah başka ayette de diyor لَا تَدْعُوا يَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدْعُوا ثُبُورًا كَث۪يرًا Bugün ölümü bir defa temenni etmeyin diyor cehennem ehline. Çok çok temenni edin çünkü ölüm sizin için bir kurtuluş olur yani. Ama artık ölümden, ölümle kurtulmak yok. Rüyadan, kabustan uyanınca bir kurtuluş var. Öldün mü ahirete geçince amansız bir kanser hastalığına yakalansan, her tarafın ağrısı, her tarafından yaralar dökülse... Öldün mü kurtulursun, acılar, işkenceler biter ama ölümden sonrası artık bir ölümün var olduğu bir hayat değil. Netice itibariyle e, akıl sahibi kişinin bugün kendine, nef nefsine nasihat edip, halini ıslah edip, Rabbin huzurunda bu pişmanlığa girmeden ne yapması lazım? Tövbe etmesi lazım. Şirkten, müşrik için, e, Müslüman için günahtan tövbe etmesi lazım. Herkes kendi ayıbını eksiğini biliyor. Yani bu ayetleri tutup tutup müşriklere vurup kendimizi temize çıkartmanın anlamı yok. O da zaten şeytanın bizim önümüze koyduğu başka bir tuzak. İslam'a ilk girdiğimizde, Kur'an okuduğumuzda bütün azap ayetlerinde biz varız. Yani okurken öyle hissediyoruz. Cehennemde şöyle yananlar kendimizi ateşte hissediyoruz. Biraz İslam öğrenince, Tevhid öğrenince ayetlerin hepsi müşriklere gidiyor, bize bir şey kalmıyor yani. O müşrik var yani bizim faiz yani o on, onun onu bağlar o müşrik var ezvînâkar onu bağla e bizi bağlayan hiçbir bir şey yok aslında bize nasip var bunların her birinden akıl sahibi Kur'anı böyle okur şeytanın verdiği ve söyseyle raflete düşüp de o ayetleri başkalarına vurmaz tabi ölümü çağıracak vayaslâse hayra ama nereye atılacak bununla beraber o cehenneme ateşe atılacak yani onun bu isteyeceği şey ee, ölüm ona ulaşmayacak, varacağı yer ateş olacak. İnna hu kānfi Allah da ayette böyle söylüyor. Bak, az önce dedi ki, kitabı sağından verilenler mutlu bir şekilde ailesine, ehline, iman ehline dönecek. Allah bunun için dedi ki, ölümü isteyecek. Şimdi diyor ki, İnna hu fi ʾahlīhi masyrūra. Şüphesiz o dünyadayken ailesinin yanında mutluydu. Şüphesiz o dünyadayken malıyla mutluydu. Çocuk, çoluk çocuğuyla mutluydu. Sorun yoktu zaten yani hepsi güzel. Bak çocuk var, torunlar oldu falan, ev var, işte arsa var, araba, e ne olsun yani işte. Hani biraz daha araba modeli yüksek olursa güzel olur. E ev biraz daha kaliteli bir ev olursa o da güzel olur. Hani çocuklar bir de namaz kılıyorsa tamam işte nurun hala nur bitti yani. Şeytanın bilinçaltını üflediği, vesvese verdiği şey bu. Oysa ki bu böyle değil. Dünyada mutluluğun varsa ahirette üzüntün var onu iyi bilesin. Dünyada korkun yoksa din günü korkun var bunu iyi bilesin. O yüzden Allah bütün Kur'an'ın başından sonuna kadar müminleri anlatırken, müjdelerken diyor ki لَا خَوْفٌ aleyhim وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlara korku yoktur onlar üzülmezlerle. Korku ve üzüntü, emniyet ve mutluluk. Emniyet ve mutluluk bugün insanlara tagutlar tarafından popoflanan dindir yani. Al bak diyor mutlusun, üzülmüyorsun. Tamam namazını kılsa kalını koy camine git gel. Karışmıyoruz. Şimdi öbür türlü tevhid yaşarsan hapsedileceksin. Cihat var işin ucunda öldürüleceksin. Karın dul kalacak, çocuğun yetim kalacak ha. Mal biriktiremeyeceksin, mal yapamayacaksın. Aman işte her bir çocuğa bir tane ev dağıtayım. Olmayacak şimdi. Yani Allah bak ayetleri öyle Rabbimiz öyle hikmetli zaten o sonsuz hikmet sahibi de akıl sahibi için hikmet var burada. Allah diyor ki o şimdi ölümü çağırıyor. Öteki mutlu döndü ya e o da dünyada mutluydu. Alacağını aldı diyor yani Allah subhanahu aleyhi Herkes hak ettiğini aldı. Ya. Şimdi akıl sahibi düşünsün yani. Ne akıl ne şeriat şunu kabul eder mi? Hem dünya mutlu ama ahiret mutlu. He? Üzülen varsa dünyada dinini yaşadığı için başına gelen musibet, sıkıntı ve belalardan üzülen varsa kendine bu ayetleri hatırlatsın. Bilsin ki din günü mutluluk var ona. Ama kim burada dediğim hasletleri yakalamışsa bilsin ki ahirette de ahirette de mutsuzluk onu bulacak. Tabi mutsuzluk derken mutsuzluk da göreceli bir kavramdır. Veya mutluluk da göreceli bir kavramdır. Bütün kafirlerin malı varca hepsi mutlu mular yani. Hepsi mutsuzlar. Ne olacak ki yani? Dünyaları var da mular mı? Yok mutsuzlar. Ne çocuklarından hayır görüyorlar, ne kadınlarından hayır görüyorlar, ne kendi nefislerinden kendi nefislerine bir hayır görüyorlar. Öyle değil mi? Baktın manada aslında zahirde mutlu gibi göründükleri ama mutsuz bir hayatları var. Bak o hayatlarını mutluluk doldurmak için sinema yapıyorlar, statlar yapıyorlar, tiyatrolar yapıyorlar, eğlence merkezleri yapıyorlar, bowling salonu ya ne yapsalar doymuyorlar. Karting salonları yok, paintball salonları. Yani hayatlarını eğlenceyle doldurmak zorunda. Çünkü mutsuz adamlar yani. Müslümanın buna ihtiyacı yok. Mü Müslüman Rabbi ile mutludur zaten. Psikolojik sorun olmaz ki Rabbi ile bağlantısı olan adamın. Allah'tan korkan, Rabbini sürekli ibadet eden, sürekli Rabbinin kitabını okuyan, sürekli Rabbini zikreden bir adamın nasıl böyle sorunları olsun? Yalnız kalsa niye üzülüyorsun ki Rabbiyle baş başa? Yani yalnız değil ki. Yalnız kaldığında yalnız kaldığını zanneden Allah'tan gafil biridir yani. E i̇nsanlar arasında kalmak seni Rabbinden uzak tutar. İnsanlar arasında karıştığında kalbinde bunun burukluğu yoksa sende gene imandan zerre nasip yok. Sende gene Allah'ı bilmekten zerre nasip yok. Netice itibariyle kim din günü mutlu olmak istiyorsa iyi bilsin ki o dünyada mutsuz yaşayacak. Mutsuzluktan kastın da gönül ferahlılığı, ferahsızlığı değil. Malın olmayabilir, çoluk çocuğundan uzak kalabilirsin, yurdundan sürülebilirsin, hapsedilebilirsin, işkence görebilirsin, öldürülebilirsin suikaste. Her şey olabilir, o Allah'ın dilemesinde. Ama bir mutluluğun var, Rabbinle olmak. Rabbini birlemek, Rabbine yakın olmak, Rabbinin yardımını her zaman üzerinde hissetmek. Şimdi yardım deyince biz Yahudiler gibi bir yardım anlıyoruz ha bak onu da söyleyeyim. Yani ne demek bu? Biz hep kurtulalım, hep iyiye gidelim. E Allah bazen seni hastalıktan öldürebilir. Allah bazen seni düşmanların eline düşürüp de orada da şehit ettirebilir. E her zaman yaşamaklı olmaz ki o yani. Her zaman ikram olmaz. O sonsuz ikram din gününden sonra Allah'ın katında ahiret yurdunda. Burada değil. Buradaki her mutluluk Allah'ın dışında yok olucudur. Buradaki her mutluluk Allah'ın dışında yok olucudur. Evlilik, çoluk, çocuk, para ne varsa insanların mutlu olduğu azıcık o biraz zaman geçtikten sonra onun için mutluluk kaynağı olmaktan çıkar. Bu eşyanın tabiatını Allah'ın yazdığı bir kanun böyle olmasaydı zaten kul azgınlıkta ve küfürde sınır tanımazdı Rabbine karşı. Böyle olduğu için zaten Rabbiyle ancak huzur bulabiliyor sürekli Sürekli onlu olduğunda ama tabi onlu olmaktan kastım şekle böyle esneyerek namazda ayakta durmak değil. Gerçekten haşyetle huşuyla beraber Rabbinin karşısında Rabbine kulluk üzere durduğun zaman eğer mutlu olamıyorsan zaten sen insan değil başka bir varlıksındır yani. Ama zerre insanlıktan nasibi olan bir adam varsa Rabbinin huzuruna haşyetle durduğunda, ihlasla durduğunda o lezzet hiç yok olmasın diye temenni eden insan yani. Öyle bir lezzettir o. O yüzden selef dediler ki, asıl dediler işkence dünyadayken azap, ibadetin lezzetini tattıktan sonra ondan mahrum kalmasına rağmen bunun ızdırabını ve acısını çekmeyen adamdır dediler. Ne kadar hani özlü derin bir söz yani. Kul Rabbinden hakkıyla korktuğu zaman o ibadetin lezzetini yakalar, Ardından günahlar ve masiyetlerle onu kaybettiğinde azap olarak o yeter zaten. Allah'ın günahlarının tek tek hesabını sorup cehenneme koymasına gerek yok. Zaten azap olarak onu kaybetmek yeter. E İslam'a her birimiz girdiğimizde ibadet ederken ki aldığımız lezzetle üzerinden zaman geçtikten sonraki aldığımız aynı mıdır? Değil. Niye? Elimizle kazandığımız haramlar sebebiyledir bu. Ehli kitap da böyle oldu sapıttılar. O yüzden biraz zaman geçince adam diyor ki biz o yollardan geçtik. E geçtiğinden oldu. Yahudiler, Hristiyanlar da geçtiler o yolda. Allah diyor ki fetale aleyhimul amet fakaset buhum. Zaman geçti, kalpleri kas katı kesildi diyor ayeti-kerimene. Sonra da diyor Allah gerisin geri döndürdü onları. Bakara suresinde Yahudiler için diyor kalpleri kas kas katı kesti, taş kesti. Fakaset buhum. Taşları ka katılaştı. Ya öyle taşlar vardır Allah korkusundan yuvarlanır, öyle taşlar vardır ondan pınarlar çıkar diyor. Bunlardan hiçbir cacik olmaz demeye getiriyor Allah subhanahu aleyhi Yani ben argo tabiriyle söylüyorum. Bunlardan hiçbir hayır gelmez. Bu adamlar böyle adamlar. Taştan su fırlıyor Allah korkusundan. Bunların ki bunlara taş diyoruz da, hani katılı anlatmak için yoksa taş münezzehtir bunların kalbinden yani. Çünkü taş Allah'ın yarattığı mahlukattan biridir. Ayet-i Kerime de diyor Yüsebi Halillahi Mafisema Wativona Filar. Yerde ve gökte ne varsa Allah'ı zikreden yani. Hiçbir canlı olmasın ki Allah'ı zikretmesin yani. Ama insan ve cin bunu işitmezler. Peygamber bunu işitiyordu zaten. E, Müslim Fada'il Kitabul Fada'il'da Faziletler Kitabında zikrederken hadis şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve faziletlerinden bahsederken orada bir rivayet getirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine nübüvvet gelmeden önce dağlara gittiği zaman taşların kendisine selam verdiğini ihtirmiş Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Netice itibariyle bizlere düşen Allah'tan hakkıyla korkup bu gibi konularda e, bu gibi konularda Allah'tan hakkıyla korkup Allah'ın veliliğine ulaşmaya çalışmak ki Allah'ın velayetine ulaştıktan sonra bütün dünyada karşına çıksa Allah sana yeter. Vekefe rabbuke hadiye ve nasira. Senin Rabbin hidayet eden olarak ve yardım eden olarak sana yetip de artar bile diyor. O yüzden bunu anlayan bir insanın dünyası mutsuzluk olmaz. Dediğim şekilde sıkıntı olmasına rağmen ona mutluluk gelir. Tıpkı kaşıntı anında kaşıntının sana acı hissini vermesi gerekmesine rağmen sana lezzet vermesi gibi dini yaşarken başına gelen bela ve musibetler sana lezzetten başka bir şeyle dönmezler. Burada kalalım inşallah. Surenin tabii devamı var. Bir dahaki derse de sureyi tamamlarız Sonra da Buruç suresi var İnşallah Allah kolaylaştırır Takdir ederse sözlerimizde Bir güzellik varsa Allah veresinin sözlerinin Güzelliğinde bir kötülük varsa da Nefsim ve şeytanımdandır Bu ahiri davana enilhamdülillahi Rabl alemin Subhaneke Allahumma ve bihamdik Eşhedü en la ilahe Ve en